Salahaddin Eyyubi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah size kolaylık diler Zorluk dilemez Evet Selahaddin oğlum Diyelim ki hocanın sözüne güvenmezsin Ya bu ayeti kerimeye ne diyeceksin? Hala sana verilen komutanlık görevinden kaçınıyor musun? Keremli Hoca Beni çekindiren maddi ve dünyevi zorluklar değil Kim o deli gibi kapıya vuran Künye okumama gerek yok Bizim deli Fazıl bu Gel bakalım Fazıl Molla Bu ne ha? Yine delirdin mi Yarısı evvelden eksik aklımın Kalan yarısı da gidecek gayri bir gece çift ağızlı baltamı kaptığım gibi... ...İslam aleminde ne kadar sultan, hakan, bey, emir, padişah varsa hepsini doğrayacağım. Koskoca ümmet kan ağlar, onlar salsanat yarışı yapar. Köklerini kazıyacağım adem Allah. Ben de senin kulağını keseceğim şimdi. Çabuk söyle, gene ne var? Sabaha şerifler ayrıla. Yukarı mahallelerdeki feryatlar buraya da gelir birazdan. Çıkın şu menersenizden, dışarı çıkın. Milletin içine girin biraz. Şimdi çağır. Kim arayacak hakkımızı? Burla soracak yok mudur? Ey Müslümanlar! Bu feryatlar niçin? için? Yine iki kervanımızı vurmuşlar. Çoluk çocuk demeden tam 400 Müslümanı katletmişler. versene dul kadınlar, yetim kalan saviler nasıl dağılaşıyorlar? Sultan Mahmud Durrettin Zenginin Allah kadında göreceği var, yanacağı var. Müslümanlar! İslam Sultanı Mahmud Durrettin Han ehli Salibe cihat ve ilan etti. Önümüzdeki cuma ordu yola çıkacak. Gönüllü olanlar Ömer Camii'nde toplansınlar. Hayale cihal! Selahattin Bey'imiz yine şiir mi terennüm ediyorlar? Belki de Kudüs için Nersiye söylüyorlar. Kudüs, esir Kudüs. Ey Keremli Muhammed'in ilk kıblesi. Ey peygamberler ülkesi. Ey Ulu Mirac'ın ilk merhalesi. Ey uğursuz çanlarla titreyen, ağlayan, inleyen Kudüs. Sana Müslümanlardan yegane inayet, nutuk atmak, uyku öncesi dua eylemek. Yeter artık, yeter. Bugüne kadar geri durduysak, daha layık birisi bulunur diye durduk. Bundan böyle destan okumak yok. Yazmak var. Hem de kılıçla, kanla. Ya onurlu ölüm... Ya Nurlu Zafer! Yardım et ya Rahman! Kim aşıkacak bu insanlara? Kim aşıkacak bu Kim aşıkacak Yok mu ümmeti Muhammed'e bir imdat eden? Ey Müslümanlar! Yoksa siz Allah sizi sınayıp içinizden hakkıyla cihad eden ve sabredenleri belirlemeden kolayca cennete girivereceğinizi cihad eden ve sabredenleri belirlemeden kolayca cennete girivereceğinizi mi sandınız? Tüm mücahitler beni iyi dinleyin. Bizim görevimiz İskenderiye'yi kurtarmaya giden orduyu arkadan kollamak, tuzaklara mani olmak. Birkaç ay Ürdün ve Şeria çöllerinde yıpratma savaşı yapacağız. Vurkaç usulü ile haşırları şaşırtmaya ve dağıtmaya çalışacağız. Allah yardımcımız olsun. Amin. Amin. Amin. ...çok şükür ki geliyorlar. Oh be. Sabahtan beri şu stade bekliyerek yeme atlıyor. Mazallah. Sanki kabirdeyiz. Belki evet. bu su yerini iyi seçmişiz. Sonunda kucağımıza düştü. Ah, şu çöl güneşi de beynimizi pokurdattı. Vakit öyle oldu. Hala karşımıza bir Müslüman kervanı çıkmadı. Fakat ben Müslümanların... ...intikam için baskın yapmasından korkuyorum. Hadi oradan korkak. Ben anlıyorum ki yakında... ...yeryüzünde tek Müslüman kalmayacak. Zaten neredeyse yarısında kestik. <gülüyor> gülün, gülün, gülün bakalım. Biraz sonra da misiniz Feder Dimitrios'un gördüğü rüyaya göre bugünlerde Hristiyan azizlerinin yardımı bize yetişecek. Müslümanların kökünü kurutacağız. Ahmak çakallar siz. Bizim kuşlarımız. ...o sahtekar azizlerinizden daha önce yetişecek. Emel Hanım. Bismillah! Okçular! Yay çek! Tek bir işareti hazır ol! Allahu ekber! Allahu ekber! Eyvah! Başkan! Açın! Açın! Açın! Bunlar da kim? Bunlar da kim? Ne oluyoruz? Karşı siper! Karşı siper! Nişan'ı Allah-u Ekber! Eyvah! Kacılanlar! Açın! Açın! Bunlar açın! Allah-u Ekber! allah Hemen geri çekilin! Nişan! Nişan! Morança, Hemen birinci yedekte vadinin girişini kut! Geçiş verme kafirlere... Baş üstüne ya emir. Birinci yedek. Beni takip edin mücahitlerim. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu -ekber. Allah -ekber. Allah ekber. Emir Kutekin. 200 atlıyla vatinin çıkışını tut. Bu zalimlere aman verme. Çabuk ol. Baş üstüne. Kuz atlı tuvalı Ki, hand olsun ki Biz mücrimlerden intikam alışıyız Allah onlara zulmetmedi Lakin onlar kendi özlerine zulmettiler Ey şu mübarek seherin Rabbi Ey gecenin ve gününüzün Rabbi Ey doğunun ve batının göklerin ve yerin Rabbi Ey bütün alemlerin sen bizim mevlamız, kafirler yuruhuna karşı bize yardım edin. Ey tek ve eşsiz ilah, senden başka sinamız yok. Mazlum ümmeti Muhammed'e zafer nasip et Ey adil ekber, 70 yıldır heba olan kanımıza, sel olan göz merhamet olur. Hain ve müşrik ellerin Mescid-i aksa üzerindeki hakimiyetini son vermeyi bize nasip et. Allah'ım, Allah, ım. Allah ım. bizi bir an olsun nefislerimizle baş başa bırakma. Şerefli yolunda ihlas ve cihat ve şehadet nasip et. Bu aciz kulunu şahsi saltanat davasından uzak tut. Resulünün askeri olmak devletinden ebediyen beni ayırma. O yüce Resulü'nün salat ve selam olsun. Amin. Aziz kardeşlerim Cefakar silah arkadaşlarım Biliyorsunuz Kudüs davasına ilk önce Adil Sultan Mahmud Nurettin Zengi el attı Rahmetullahi aleyh Allah rahmet etsin Amin Onun yerine Geçenler orduyu geri çağırdılar Bizi de Mısır valiliğinden atmaya kalkıştılar ...sonunda sizin ve olemanın ısrarlarıyla biz de sultanlığımızı ilan ettik. Fakat... ...Yüce Allah şahittir ki... ...bizim kuru padişahlık davamız yoktur. Aziz Kur'an'ın şu ihtarını hiç unutmuyoruz. Her bir kişi kazandığı amele karşılık rehim. Gerçek söylersin sultanım. Allah razı olsun. Şu anda... Mevla'dan başka hiçbir yardımcımız yok. Halifeler ve sultanlar elçilerimizi eli boş çevirdiler. Dahası Abbasi halifesi Nasır bizim Kudüs'ü alet ederek bir Eyyubi hilafeti kurmak istediğimiz şeklinde söylentiler yaydırıyormuş. Oysa ki ona düşen Ehl-i Sünnet'in önderi sıfatıyla bu cihadın en büyük destekçisi olmasıydı. Ehl-i Sünnet'in önderi müstehit imamlar ve mücahitlerdir. İnşallah bugün de sizlersiniz İnşallah sultanım Yalnızız arkadaşlar Kudüs'le yetinmeyen Haçlılar Hicaz'a saldırmak için de hazırlanıyorlarmış Bu ağır şartlar altında yapılacak en doğru iş Söyleyin sizce nedir? Sultanım Beklemekle, üzülmekle ele hiçbir şey geçmez Hemen yarın yola çıkalım Allah'ın gaybi yardımı bütün maddi şartların fevkindedir. Yüce Allah'ın şu müjdesi bize yeter. Eğer gerçek müminlerseniz en üstün olan sizlersiniz. Doğru söylersin Emir Karankuş. Sultanım öl de ölelim. Sultanım önce Sina'daki haçlı üstlerine baskın verelim. Arkamızı sağlama aldıktan sonra Akka ve Laske'yi kurtaralım. Şam'daki hamiyetsiz mediklerin dersini de verdikten sonra emniyetle Kudüs'e girelim. İşte görüş dediğin budur. Sultanım. Şayet dünyadaki bütün Müslüman sultanların emirlerin kanı donduysa da biz hepimiz kanımızın son damlasına kadar seninle beraberiz. Tam yetmiş yıl oldu. Bekleyi bekleyi ağlamasını bile unuttuk. Artık yeter. Ya şehadet ya zafer. Ya şehadet ya, ya zafer. Da... Kusura bakmayın. Bir sultanın harp meclisinde ağlaması olacak iş mi? Ya Rahman Medet! Ya Rahman Zafer! <gülüyor> Beni iyi dinleyin. Ebedi başkomutanımız Hazreti Fahri Cihan Efendimiz bir peygamber zırhını giyerse savaşmadan asla onu çıkarmaz buyurmuştur. Doğru buyurmuştur. Siz de kararınızı verin. Ölmek var, dönmek yok. Ben zaferi görmeden ölürsem, Kudüs'ün fethini hepinize vasiyet ediyorum. Şimdi, hepinizi Allah için ahit ve yemine davet ediyorum. Kudüs alınmadan, tefere tepelenmeden, cihadı asla terk etmeyinize. Ben İslam üzere oldukça, her emrime kayıtsız şartsız itaat edeceğinize, aziz ve celil padişah Allah adına ant içiyor musunuz? Allah, a Allah a adına ant ad olsun! Ant ad olsun! Ad olsun. Ad olsun. Parolamız yüce Resul'den. Onlar bizi yenemezler. Kendine gel Çekil, yahu Çekilin, çekilin yolundan acizler Çekilin diyorum size bırakın beni Kendine gel Molla Fazıl Sen bu akşam vakti değil Bağdat'a gitmek Nil'in karşısına bile geçemezsin Bütün kayıkçılar evlerine çekildi eh, Kimsenin aklına ihtiyacın yok Nehri yüzerek geçerim gene yola düşerim Diyetim kesin Doğunun nasının da batının nazırını da bu gece temizleyeceğim Birisi Merkeş kendini hal etme ilan etmiş Diğeri Bağdat'ta İkisinin de derdi davası satanat sürmek, keyfedip eğlenmek. Hele Bağdat'taki Nasırli dinillah sultanımızın elçilerini huzurundan kovmuş. Müslümanların halifesi değil baş belası bunlar. Savun bu gece ona Nasır'a haddini bildireceğim. Fazıl kardeşim biraz sabret. Sabah olsun hep beraber yola çıkalım. Olmaz hemen şimdi yola çıkacağım. Yatsın namazını Sina'da sabahı Bağdat'ta kalacağım. ...o halifelik taslayan muhterisi de... ...Bağdat'ın kapısına atacağım. Öyle halifeyi Allah kahretsin. Halife dediğin Hazreti Ömer gibi olur. Açılın, çekilin önünden. Hay Allah hayrını versin deli mollar. Demek sen iki gün içinde hem Bağdat'a hem Maghrib'e gidecek... ...ve orada iş bitirip geri döneceksin öyle mi? Vazgeç bu sevdadan. Üstelik batınliler gibi suikast yapmak bize göre değil. Nasihatı bırak Tuğtekin Bey. Sen değil bu akşam beni Sultan Selahattin bile durduramaz alim Allah Hadi, açın yolumu, savunun, yoksa Tutun şu adamı. Haydi Ermeni, yakalayın, yakalayın. Hey Seyfettin hocam, yetiş. Görüyorsun Nil kenarında başımıza ne işler geliyor. Hey delimolla, delimolla. Nil'in serinliği başına vurdu herhalde. Başıma vuran serinlik değil, ihanet, ihanet. Buna ne oldu gene? Bağdat'a gidip Nasır öldürmeye karar vermiş. Hem de bu gece. De bir başına baskına gidiyor. Anladım, anladım. Bak onu nasıl durduracağım biiznillah. Bırakın şu cihat kaçkınını. Açın yolunu gitsin. Kime? Kime söylendi bu söz? Ben mi cihat kaçkınıyım? Tabii sen. Millet Kudüs'e kefere üstüne gider... ...sen Bağdat diye tutturursun. Her şeyin zamanı var. Haberin yok mu? Bugün Selahattin Sultanımız... ...Haçlılar üstüne umumi yürüyüş kararı verdi... Yarın sabah ordu Kudüs'e doğru yola çıkıyor. Ne? Ne? Demek... Demek Kudüs ha? Kudüs! Kudüs! Heya! Heya Kudüs! Usludur, Ay. usludur be hey gafil. <gülüyor> Alacağın olsun Nazır. Hele biraz daha sür. Devranını. Hele. Şimdilik Kudüs... Sonra Bağdat... Tersemler, aptallar Asker değil çakal sürüsü Hepiniz astırmalıyım aslında Asker değil, şu bize saldıranlar gibi oldu İfrik bunlar ifrik İnsan değil bunlar ifrik ifrik Müseydemizden almaya gelmiş bir devler oluşursun Yasin'in askerlerin Alphons Hepsi korkak Majesteleri lütfen dikkat buyurunuz Kralımız olarak sizin böyle konuşmanız askerin moralini bozar Kendine gel Alphons ...burada asıl başkomutan benim... ...sen bir krala akıl veremezsin küstah... ...şey ama ben... ...majesteleri sizin için Pus ben... Kus cahil herif defol... ...bak bak... ...bak surlara tırmanıyorlar... ...çenemizin dibine kadar geçecek... ...koş, koş fani ol Alphons... ...çabuk... ...hemen uzaklaşmadım burada... üstüne çıkmakla başıma bela satın oldu... Alfons, ...ben karşı bu uçları teftiş edeceğim... Sen buraya iyi sahip ol. <gülüyor> şu bizim krala bak. Az önce bizi korkaklıkla itham ediyordu. Şimdi nasıl kaçacağını şaşırıyor. Acelesinden az daha şuradan düşecekti. Ama ya Selahaddin? Ya Selahaddin? Bizzat elinde kılıç en önde çarpışıyor. Bak, bak işte tak kendisi İşte şu at üstünde... ...beyaz sarıklı, soylu duruşlu Hain soysuz! Hey! Neler oluyor orada? Kane elimizden gidiyor. Şamatayı bırakın yakarım ikinizi de Çabuk şu kaynar suları şu merdivenlerin üzerine boşaltın Hadi çabuk Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah Allah Kudüs krallığı bugüne kadar böyle bir felaket görmemişti Hepsi deli bunların Ölümün peşine düşmüş kovalıyorlar Bunlar insan olamaz Çılgın devler bunlar Kadar kızgın yağ döktük kaynar su döktük bir adım olsun gerilemediler. Ölüme meydan okuyan Tayyip e karşı ne yapılabilirler ki? Kitaplardan hatırladığına göre Muhammed ve adamları da ölüme meydan okuyorlarmış. Bunlar da öyle işte. Yandık, yandık. Muhammed ölmemiş. Muhammed karşımızda. Mahvolduk. Ayet olmasın benim kulun şilletim Yine nüksetti <gülüyor> Allah <'a> hamdolsun <gülüyor> ha, Hatırlatıyorum Vasiyetimdir Ben öldükten sonra da İslam vatanında Kefere elinde tek karış toprak Kalmayınca kadar savaşa devam Edeceksiniz Dahası var Arz <gülüyor> üzerinden Fitne kalkıncıya Hakimiyet yalnızca Allah'ın oluncaya kadar cihada devam ediniz. Kur'an'da buyurulduğu üzere. Vasiyetini asla unutmayacağız babacığım. Sultanım. Ha. Evet müebetçi. Sultanım Hicaz donanmasından gelen müjdeci huzurunuzda. Oh Mevla'ya şükür. Oh. Sultanım. Kızıldeniz'de yaptığımız iki savaşta da... Allah bize zafer nasip etti. 5000 kafire esir ettik. Bunlardan bin tanesi Lütlü Reis'in emriyle idam edildi. Yarısının idamı ibret için Mina'da infaz edildi. Hey, hay Allah. Hay Allah nasıl yaptınız bunu? Hiç esirler idam edilir mi? Sultanım, bunlar sade savaşçı değil. İşkenceci, ırk düşmanı korsan. Nasıl anladınız bunu? Elimize geçen gemilerde forsalık yapan esir Müslümanların tanıklığıyla sultanım. Çocuklara varıncaya kadar Müslüman esirleri gemi direklerine baş aşağı bağlayıp üzerlerinde canlı canlı ok talimi yapıyorlarmış. Hatta yeter, yeter, yeter gürleyim dayanamıyor. Oh. Sultanım, Kudüs kralı teslim şartlarını müzakere etmek üzere elçi göndermiş. Ne müzakeresi? Artık çok geç. Geç de olsa iyi. Kan dökmekten mümkün mertebe kaçınmalı Ama Sultanım, şimdi onları salıverirsek ileride gene üstümüze gelirler. Fırsat eldeyken bu zalimleri tarmar edelim. Sakin ol. Sakin ol Tutekin biraderim. Bizim dinimizde eman dileyeni öldürmek yok. Onları affedelim ki dinleymiş görsünler. Affedelim ki şu yeryüzünde hala insan ismine layık Adem olları bulunduğunu anlasınlar. Affedelim ki Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın manen hayatta olduğunu görsünler. Onların tasvirine taktıkları Hazreti İsa'nın hakikatinin bizde olduğunu görsünler. Beylerim asıl büyük cihadı şimdi nefislerinizde dağlaşan şu öfkeye karşı yapacaksın. Selam aleyke ya Resulallah Selam size ey Allah'ın mevileri Merhaba Miraç İkili. Aksa Ey şanlı Aksa Senin için yüz binlerce kurban artık. Yazık ki ben hala Hala şu Heda kervanına katılamadım ...Sultan Salahaddin yok mu? Ah bu Sultan Salahaddin. Evet, evet. Şimdi de İslam Sultanına mı dil uzatıyorsun? Yetti artık. Kesici o hoyrat dilini. Ah, ah. Sen de mi hocam, sen de mi? Önce sultanım, Hı? sonra hocam. Yaktınız yüreğimi. Niye yakmışız bakayım yüreğini? Neymiş de, efendim... ...eman vermişlermiş. Ha akıplere... Yılanlara eman verildiği nerede görülmüş bre? Özleklik ben buna. Özleklik. Üstelik de ahmaklık. Hey, hey. Çılgın gibi nereye gidiyorsun böyle? Yalnızca Allah var. Başka ilah yok. Demek nasipte de bu günleri görmek de varmış. Her tarafta tevhid sancakları. Seyirine doyum olmuyor Rabbim. Her tarafta Müslümanlar. Ne candır, ne bir mübarektir Müslümanlar. Hele şu kutları devrilişli görmek. Allahu Ekber. Ey Resulüm Muhammed. Seni Kur'an'la görevlendiren Allah. Elbette ve mutlaka seni asli dönüş yerine vatanına döndürecek. Allah bizi imtihan ediyor beyler. Ona ham de olsun. Kudüsü kurtardık ama yakamızda Haçlılardan kurtaramadık. Hem karadan hem denizden bütün Haçlıları buraya yığılması boşuna değil sultanım. <gülüyor> Kolay mı? Kudüsü fethettiğimize haber alınca koca Papa kederinden kalp krizi geçirdi. Papa helak olunca da bütün krallar Orta Doğuya yelken açtı. Bütün Batı dünyasına karşı yapayalnız direnmek zorundayız. İşte bak, Richard denen adam, ta Britanya'dan kalkıp geliyor ve akkayı kuşatıyor. Tam 300.000 bin kişilik bir kuvvete karşı sadece 10 bin kişiyle Melik Adil ne kadar dayanabilir? Bizim yanımızdaki kuvvetin tamamı da 5 bin'i geçmez. Ne yapmamızı emredersiniz? Kalede sivil ahali olmasaydı yapacağımı bilirdim. Bu Keysan tepesinden o zalim güruhun üzerine parlayan bir yanardağın lavseli gibi inerdim ama. Ama. Kalede sütten kesilmemiş bebeler, eli silah tutmaz ihtiyarlar, kadınlar. Beyler. Hele bir müddet daha savunma taktikleriyle düşmanı uyanlayalım. Allah kerim. Allah bizden zafer değil. Görevimizi yapmamızı, savaşmamızı istiyor. Sultanım, biraz önce sur dibine gelen bir küffar alçısı, Sultanınıza söyleyin, şayet kaleyi teslim ederse, yarın güneş doğarken askerleriyle birlikte kalenin doğu kapısından çıkıp gitmesine izin vereceğiz dedi. Ayrıca... Yalan! Yalan söylüyor. İki yüzlü alçaklar. Haçlıların bir kez olsun sözlerinde durdukları Görülmüş müdür? <gülüyor> Akılları sıra bir taşla iki kuş vuracaklar. Hem bizim savunmamızı sona erdirecekler Hem de çıkışımızdan sonra pusuya düşürecekler. Bir tuzak bu. Bir oyun. Hem sözlerine sadık kalacaklarını bilsem Yine de elimi kolumu sallayarak çıkıp gidemem. Eğer çıkarsam Bire karşı yüz kelle alacak şekilde çıkarım Kaleyi onlara teslim edeceksem eğer Bir haçlı mezarlığı olacak şekilde teslim ederim Vahid ve kahhar olan Allah'ın izniyle Müslümanın son azmini onlara göstereceğim Her kılıcımız yüz bin şivşek olacak Allahu, Allahu Ekber Gidin Gidin o elçi bozuntusuna söyleyeyim Dünyanın bütün orduları teslim olabilir. Fakat Allah'ın izniyle Salahaddin asla teslim olmaz. Emriniz baş üstüne sultanım. Son ferdimiz ölünceye kadar burada direnelim. Eğer hepimiz ölür de dava yarım kalırsa bize destek vermeyen gafiller utansın. Ee, benim başka bir fikrim var sultanım. Siz bir gece yanınıza 500 feda alın. Atları ayaklarına keçe bağlayıp gizlice kaleyi terk edin. Başka diyarlarda yeniden bir ordu kurmaya çalışın. Biz de ölünceye kadar çarpışarak düşmanı oyalarız. İşte bu olmaz. Anca beraber, kanca beraber. Şu kaledeki beş bin kişiyle... ...Salahaddin arasında hiçbir fark yoktur. Ee, siz, karan siz karan ver usta. Şimdilik... ...kale altına hiçbir şey sezdirmeyin. Ya yani Allah a. Müslümanlar Sultanımız Selahattin Son çağrı olarak bunu çarekatına karar verdi. Kale halkını yegane kurtarıcı olan Allah'a emanet ediyor. Dileyen bu kavgaya katılabilir. Şu anda Sultan da şahadetten başka bir şey düşünmüyor. Allah selah yaşatsın. Ya zafer ya şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Korkular, kapı yerinde, ileri! Suvariler, hazır ol! Kılıç çek, kapı muhafızları, hazır ol! Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber! Bismillah, hücum! Allah, Allah, Allah, Allah, Allah! Muhammed'in askerleri vurun. Tek ilaş'a vurun. Hadi aslanlarım vurun. Ne emretmiştiniz majesteleri. Henry. İşittiğime göre Fransa kralı Philip dostumuz... ...bu sabah Avrupa'ya dönmek üzere yola çıkmış. Askerlerinden de çok azını burada bırakmış. Korktuğundan olacak herhalde Hem korktuğundan Hem de şanslı İngiliz kralı Aslan yürekli Cişar'ın yanında Krallık ve komutanlık yapmaktan aciz kaldın <gülüyor> Tabi tabi <gülüyor> Aferin sana Henry Majesteleri size taze bir haberim var Alman imparatoru Frederick Kudüs diye çıktığı yolda Anadolu Türklerinin direnişiyle karşılaşmış. Anadolu'yu geçinceye kadar ordusunun üçte ikisini Türkler kılıçtan geçirmiş. Bak sen gene Türkler. İyi ki biz karadan gelmeye kalkışmadık, deniz yolunu seçtik. Biz karadan da gelseydik fark etmezdi. İngiliz askeri, Alman askeri gibi korkak değildi. Sus köpek, Sus! Sen aslan yürekli rışanın koktuğu için mi... ...deniz yolunu seçtiğini söylemek istiyorsun? Şimdi seni cellede dava etmek lazım. Çok özür dilerim. A affedersiniz majesteleri. Bağışlayın majesteleri. Ben öyle demek istememiştim. Sus sus! Kelle korkusuyla fazla dırlanma. Benim aklım fikrim şu canavar Türklerde. Geçen asırda Anadolu'da... yekpare bir devlet halinde oldukları için... ...tam 800 bin kişilik... ...kaçlı ordularını mahvettiler. Ya şimdi... Selçuk'u devleti taht kavgasıyla meşgul Buna rağmen sadece milis kuvvetleri Koca Alman ordusunu Ne hale getirmiş Bana kalırsa Kudüs'ten önce Anadolu'yu ele geçirmek lazım Eğer önce Anadolu'yu alıp Türkleri bertaraf etseydik Kudüs elimizden bir daha çıkmaz Şu Türkleri Ya yapmalı Yahut toptan kesmeli Majesteleri izin verirseniz raporumu tamamlayayım Pekala devam et bakalım Ordusunun kalanıyla yola devam eden Frederik Nihirde boğularak ölmüş Belki sizi üzdüm ama maalesef Gerçek böyle majesteleri Ne Ne? Frederik ölmüş mü <Gülüyor> Demek ölmüş ha he? <Gülüyor> Aptal Henry Seviniciyle üzülüyor <gülüyor> o enayi Frederick şanlı İngiliz krallığına rakip olmak ve Kudüs'ün şerefini kendisi kapmak için geliyordu Ne umdu ne buldu <gülüyor> Artık Haçlı ordularının yegane başkomutanı benim Bundan böyle krallığı da sadece bana itaat edecek Kudüs'ü kurtarma şerefi Şanlı İngiliz milletine ait olacak Hem de tek başına Ve de haşmetli kralımız Rişan'a ait olacak Elbette Bundan böyle ben sadece İngiltere kralı değil Aynı zamanda Kudüs kralı olacağım ha, Ben Avrupa'nın en büyük kralıyım Ben dünyanın en büyük kralıyım Evet dostum Aleksandro Demeksen Sicilyalisin Tekrar etmeye gerek yok Çok konuşmayı sevmen. Tam on tane büyük kadırgan var İstediğim parayı verirsen Senin mallarını iki ay içinde Bizans'tan Laskiye'ye getiririm Nakliye ücretine ilave olarak Üç bin altın daha vereceksin Yani Bizans Liman Komutanı Selevkos'a vereceğin rüşveti de Belden çıkaracaksın Başka çaresi yok eğer gemilerimizde Bizans bayrağı olmazsa... ...Rişar'ın adamları Avrupa'dan geliyor ve bütün mallarımıza el koyarlar. Yani kutsal Açlı Savaşı'na yardım sayarak. <gülüyor> Ordu namına. <gülüyor> İyi ki şu Bizanslıların mezhebi Açlılarınkinden farklı. <gülüyor> kutsal savaş sözünü bir daha ağzına almaya kalkışma. O Hıristiyanların davasıdır. Pis ve geveze odiler bu işe kalkışmamalı. <gülüyor> pardon dostum Salomon, pardon. Pardon. ...ve özür dilemene gerek yok dostum... ...biz Yahudiler işimiz bitinceye kadar... ...geveze oluruz, köpek de oluruz... <gülüyor> ...anlamadım... <gülüyor> ...boşver dostum... ...anlamasan da olur... ...biz ticaretimize dönelim... ...senin bu işteki kazancını çok merak ediyorum doğrusu... ...bu kadar buğdayı ve eşya'yı kime satacaksın burada... ...kızacaksın ama... ...sorduğun için söylüyorum... ...sizin gemilerinizle yelen malları... ...yine sizin dindaşlarınıza... ...buradaki açlılara satıyoruz biz Bizans'taki Yahudiler en biz Lübnan'daki Yahudiler bu sayede zengin oluyoruz. Ay aklım başımdan gidecek. Peki pe, peki Rişar'ın adamları ya da Müslümanlar bu malları elinizden zorla almıyorlar mı? Müslümanlar kendilerine tabi olan ehli kitabın canına ve malına dokunmazlar. Rişar'a ince, onunla bir anlaşmamız var. ...eğer bize dokunursa... ...çok önemli bir istihbarat kaynağını kaybeder... Ee, ...hem... ...hem fedaileri de unutmamak lazım... Ne ...sen neden bahsediyorsun... ...he dostum... Batını fedailerini... ...onların başı olan Şeyh Sinan'ın adını... ...sen hiç üşütmedin mi? Bak hele... ...demek Şeyh Sinan da mı sizden... ...şu defalarca Selahattin'e suikast yaptıran... Batının yüreğisi... ...o da yuhudi mu yoksa... ...orasını karıştırma... Ancak şunu belki ki o da bizim dostumuz. Richard'in adamlarından herhangi birisi... ...bir Yahudinin mali ...müsadere etmeye kalkışırsa... <gülüyor> ...ertesi sabah evinde... ...hanşerlenmiş olarak bulunur ya. <gülüyor> Sinan'ın fedaileri yani. Anladı. Bak sen. Aklım gidecek. Böyle düzeni böyle şebekeyi şeytan bile kuramaz Biz Yahudilerin yanında şeytanın lafı mı olur be Tanrı <gülüyor> alçak Yahudiler Bak dostum Alif sana son bir şey daha söyleyeyim. Şu yüz yıllık açlı seferleri Hristiyanlara hiçbir fayda getirmedi. Fakat iki milletin çok işine yaradı. Hangi milletmiş onlar? Evvela biz Yahudiler. Bu açlı seferleri sayesinde odalar dolusu altın kazandık. Tabii birazcık da Türkler yararlandı. Benim bildiğim Türkler ticaretten pek anlamazlar. Türklerin kari başka türlü oldu. Toprakları verimlendi. N nasıl yani? Bir düşünsene. geçen asırda kılıç aslanın kılıçtan geçirdiği bir milyon açlı askerin kanları ve kemikleri... ...o çorak Anadolu toprakları için pek mükemmel bir gübre yerine geçti. Hem Türklerin de cebinden bir tek kuruş çıkmadı. Alçak! Melun Yahudi! Şimdi koparacağım kafanı! Fedayiler yetişin! Dikkat et Aleksandro, kılıçları zehirlidir üstelik onlar üç kişi. Sen zeyal mısın? Şeytan çarpsın seni. Ali şunu kılıcını, kollarında arkasında bağlayın <gülüyor> Bak Alejandro, kafadayı <gülüyor> <eli> bırakırsan pazarlığımız <gülüyor> bitmiş sayılır Şu torbadan 5 <gülüyor> bin altın var. İstediğin malları Laski limanına getirdiğin yurum bin altın daha alacaksın. Anlaştık mı? Önce şu baş belazı fedayilerini söyle beni, bıraksınlar. Bırakın kollarını. Siz çekilin. Şimdi bu parayı alıp gidebilir miyim? Anlaştıksa evet. İhanete kalkışma. Sonra tamam tamam tamam tamur kahretsin seni. Anlaştık anlaştık. <gülüyor> Allah'ın kaderine hamdolsun. Düşman çemberinden daha tehlikeli bir badireye düştük. Bu sefer de sultan karındaşımızı yılan soktu. Hem de çölün orta yerinde. Nefes aldığı zor belli oluyor. Nabzı da çok zayıf. Hiç değilse bol miktarda su içseydi... ...belki ölüm tehlikesini atlatırdı. İçine bildik mi ki? İnadı tuttu işte. Adalet dedi başka şey demedi. Bana kalırsa böyle adalet olmaz Zehirlenen bir insan Arkadaşlarından biraz fazla su içse Ne olur sanki Ah Sultan biraderim Ah senin elinden İşin fenası şimdi ayılacak olsa Kendisine verecek bir damla suyumuz kalmadı <gülüyor> Hamdolsun Allah'ım Bize Kerbela şerefini de nasip etti. Hey şu deliğe bakın Develerden birini kesmeye uğraşıyor. Sadece üç devemiz var zaten Onca ağırlığı bu çölde nasıl taşıyacağız Çöl beni de vurdu Fazıl'ın Molla Fazıl Dur diyorum sana Dur O deve lazım bize Tutmuşum mani olur O kılıcı elinde. Çabuk. Yapma Fazıl Bırak onu. Eyvah En yörük devemiz gitti Deve gitti ama su da geldi ha? Sen sahilen delisin Devenin karnında pınar mı var? <gülüyor> ne yaptın? Ne yaptın? <gülüyor> hey deli! Ha, şimdi hepinizi ilmi hayvanattan imtihara çekeceğim. Bu adamın şu anda sadece adı değil, kendi de deli. Benim deli olduğu mezelden malum. Gene de beni iyi dinleyin. Şimdi bu deveyi el birliğiyle en kısa zamanda yüzeceğiz. Sonra da karnındaki su kuddesini dikkatlice çıkaracağız sultanımıza... Hay Allah razı olsun. Bunu hiçbirimiz düşünememiştik. Meğer senin aklın hepimizin aklından daha çokmuş ya. Akıl bende ne gezer. Benim adım Deli Fazıl. Babam gözlerini açıyor. Babam ayılıyor. Çok şükür. Allah'a bin şükür. Çok şükür. Tehlikeyi atlattı. Allah'a şükür. Sultan karındaşım. Hadi. Şu suyu iç. Kendine gel biraz. Buradaki herkes bu sudan içti mi? <gülüyor> Bakıyorum hepinizin dudakları kupkuru. Babacığım yalvarırım iç. Sen ölürsen hayat bize haram olur. Sultanım. Sen zehirlenmiş durumdasın. Bu su sana hepimizden daha çok gerekli. Allah korusun sonra... Ecel... ...sadece Allah'ın elindedir. Şimdi bu suyu... ...herkese eşit olarak... ...böleceksiniz. Sonra... ...bana da bir yudum vereceksiniz. Sultanım... ...biz hakkımızı sana helal ediyoruz. Cihadın devamı için senin yaşaman lazım. Ben ölürsem... ...Allah... ...bin Selahaddin din daha yaratır. Cihadın sahibi Allah'tır. ...ben sadece vazifemi yapıyorum o kadar. Ama sultanım... ...buradaki herkes bu sudan içmedikçe... ...Salahaddin Allah'ı de billahi de Hay Allah. Şerefli silah arkadaşlarım... Bildiğiniz gibi Kudüs Kralına eman verişimiz, vaktiyle onların Mescid-i Aksa önünde işkenceyle katlettikleri 70 bin Müslümanın intikamını almayışımız bize pahalıya mal oldu. Kudurmuş deniz misali haçlı orduları dalga dalga üstümüze çullandı. Evet, Emir Tutekin haklı çıktı. Sanki Kur'an bugün nasil oluyor. Allah'ın buyruğu ne kadar doğru. Ey Resulüm, Yahudiler ve Hristiyanlar, sen onların dinine girmedikçe senden asla razı olmazlar. Evet, Kur'an daima taze, daima mucize. Hepimizin yegane ümit kaynağı Kur'an'dır zaten. Zaferden emin. Bizi Akka'da haçlı şemberinden, susuz çölde yılanların zehirinden kurtaran Allah, elbette zafere de erdirecek. Haklısınız sultanım. Daha dün çölden kurtulduğumuzda sadece 40 kişiydik. Bugün ordu mevcudumuz hamdolsun 40 bin kişi. Allah'a şükür. Her diyardan, her kabimden Müslümanlar kısa zamanda bayrağımızın altında toplandı. Şunu hiç unutmayın. Bir zamanlar Allah Resulü'nün asabı da yalnızca 40 kişiydi. Kesin kararlı bir Müslüman tek başına bir ordu demektir. Rabbimizin buyurduğu gibi. Nice az topluluklar Allah'ın izniyle nice çok topluluklara Galip gelmiştir Sultanım Hocanız Molla Seyfettin Sizi görmek istiyor Önemli bir haberi varmış Buyursun gelsin hocamız Hocam Haberin hayır olsun Sultanım Keşke ölseydim de Size böyle acı bir haberi vermek zorunda kalmasaydım Hocam o nasıl söz? Sizi dinliyorum. Sultanım... ...Trablus Şam Muharebesi'nde... ...kardeşiniz Turan Şah... ...ve yeğeniniz Taki Yüklün Ömer Şehit olmuşlar. Başınız sağ olsun. Allah'a ekber. Allah'a ekber. Bu, bu, bu nasıl olur? Bu nasıl olur? Yiğitler yiğidi Turan Şah... Bizi bırakıp nasıl gider? Turan Ömer Biz Allah içiniz Ve elbette ona döneceğiz Allah'ım sana şükürler olsun Bu aziz cihatta Bizim ailemize de şehadet şerefi Bağıştırdın ...öyle bakalım emri... ...kimmiş bu Selahattin'in elçisi... ...iki yıl önce Akka'da... ...elimizden kaçmayı başaran Melik Adil... Ya ...peki ne istiyorlarmış... ...bağışlayın majesteleri... ...kısacası çekip gitmemizi istiyorlar... ...bak şu küstahlığa sen... ...böyle olacağı belliydi zaten... E, na ...nasıl yani majesteleri... ...hay boynun kopsun senin... ...beyinsiz at uçağı... kafasız emri... ...çabuk yıkın karşımdan... Elçiyi getir buraya çabuk. Evet Melik Adil. Senyor Selahattin ne ister bizden? İşgal ettiğiniz İstan topraklarını en çok iki ay zarfında kayıtsız şartsız terk etmenizi. Ne biçim konuşuyorsun öyle emreder gibi? Ben Avrupa'nın en büyük kralıyım. Eğer elçi olmasaydın sana kral huzurunda nasıl konuşulacağını çok iyi öğretirdim. Sultanımıza vereceğiniz cevabı bekliyorum majesteleri. Topu topu 60-70 bin kişilik ordunuzla... ...benim 200 bin kişilik pür silah orduma karşı ne yapabilirsiniz? Neyinize güveniyorsunuz siz? Silahlığında ortağı olmayan Allah'a. Ayrıca o Allah bize sizde bulunmayan öyle bir silah bahşetti ki... ...her türlü sayı üstünlüğünü geçersiz kılar. <gülüyor> Merak ettim doğrusu. Havada uçan... ...bir anda binlerce kişiyi öldüren bir silah mı icat ettiniz? Ha? <gülüyor> Neymiş şu elinizdeki silah? Adalet majesteleri, halka merhamet ve adalet... Get Siz gaziler, bugün tarihin en büyük ve en haklı savaşlarından birini yapacağız. İçinizden en önce düşman üzerine at süren ben olacağım. Her kim Hazreti Peygamber'in cennette komşusu olmak istiyorsa arkam sıra gelsin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bismillah Azze Bajalle. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Uzun. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allahu ekber, Allah vurun gazilerin tek Allah aşkına vurun. Allahu Allah Allahu Allah Allah Allah Vurun Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Sultanım yalvarırım. Siz geri çekin. Size bir hal olursa savaşı kaybederiz. Sultanım yalvarırım. Allahu Ekber. Vurun be, Vurun. Ram dediğin cihad için beslenir. Vurun. Allahu Ehad aşkına. Ferdi taşkına. aşkına. Vurun. Semler, aptallar! geriye kaçıyorsunuz? Karargahımıza geliyorlar! Kurdurun şunları! Kurdurun şunları! Okçular! Bütün okçular sol tarafa! Haydi! Şu çadır Rişar'ın karargahı! Haydi! Allah için ileri. Allahu Ekber! Allahu Ekber! tabiri Hristiyanlar. Dayanın. Dayanın. Kaçmayın. Yani. yani kim bu okçuların komutanı? Melik Ehtar Melik Ehtar. Oh, Ahtar Tek barifetin düşman adını bilmek. Çabuk atımı hazırlayın. Eğer kaçmazsan beni de esir alacaklar. Çabuk. Çabuk. Recep borusunu çaldır. Geri çekilelim. Çabuk. Çabuk geri çekilelim. Jaya Şükür! Allah, velacan, kendi. Yolumuzdan kaçtılar. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allahu Ekber. Tam 140 bin ölü. Aman ya Rabbi. Bu kadar la nereye gömeceğiz? İlahi adalet. Mescid Aksa'da katlettikleri Müslüman sayısının tam iki mısın? Bu habislerin kellelerini gemilere doldurup hediye niyetine papaya göndermeli. Babacığım. Biraz dinlenip uyursanız. Aa, uyuyacak vakit değil o Daha son görevimi yapmadım. Hem... Mümin dünyada olduğu sürece askerdir. Terhis ve istirahat yok. Ömür kısadır. Ecelden de emin değiliz. Bizi kederle boğuyorsun sultanım. <gülüyor> Babacığım. Aa, ağlamak vakti değil. sus. Şimdi beni can kulağı ile dinleyin. Hepinize vasiyetimdir. Her işte kesin düsturunuz Kur'an ve sünnet olsun. Ehli sünnet vel cemaat yoluna sımsıkı sarılın. Adalet en büyük şiarınız olsun. Hiçbir bahaneyle cihadı terk etmeyin. Sakın gaflete düşmeyin. Günün birinde Kudüs yine elden çıkmasın. Kabrimin üzerine Yahudi ve Hristiyan gölgesi düşmez. Allah Allah korusun. Ümmeti Muhammed'e hizmeti en büyük şeref bilin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Milletin hükümdarı değil, babası ve kardeşi oğlu. Allah, Allah razı olsun. Oğlum eftal. Buyur babacığım. Bir de özel vasiyetim var. Son nefesimi verdikten hemen sonra bir minadi şehrin her sokağında şöyle seslenecek: Ey Müslümanlar, ibret alın. Sultan Selahaddin bu dünyadan bütün şanlar rağmen. Beş arşın bezden başka bir şey götürmüyor. Sultanım! Bizi bırakıp nereye gidiyorsun Sultanım? Vallahi peşinden gideceğim Sultanım. Hey Molla Fazıl, şu matem gününde elinde kılıç böyle nereye gidiyorsun? Sultanımın gittiği yer inşallah cennete. Şehadete gidiyorum Vah zavallı Sultanın ölümüyle aklının kalan yarısını da yitirdi Allah aşkına kiminle cihad edeceksin Vallahi Fazıl Artık savaşa gerek kalmadı Kafirlerin hepsini kovduk Yeryüzünde Kafirler var olduğu müddetçe Cihad bitmez İyi ama Tek başına nasıl savaşacaksın Sen delirdin mi En kısa zamanda öldürürler seni Ben de ölmek istiyorum zaten ölmek istiyorum. Bir deli ölmeli ki bin akıllı uyansın. Şehadet! Şehadet! Ebedi saadet! Şehadet! Şehadet!